Arabu billehi minash-shaitan rajim. ve salam üzerinize Seyyid al-awaline ve al Ve ila jami al-aniyyi ve al Ve ila jami devam ediyoruz inşallah. Allah'ın ayetlerini okuyup, tövbe, istifar, dua ile. Şükürle, hamle, tesbihle cevap vermeye çalışıyoruz. Allah'a olan ahdimizi yenilemeye çalışıyoruz, imanımızı tazelemeye çalışıyoruz. Ayetler okunurken, ayetleri okurken görüyoruz ki Allah kendisini dinlemeyenleri kabul olarak kabul etmiyor. Ayetlerini ciddiye almayanları, ayetlerini yalan sayanları, ayetleri yokmuş gibi konuşanları, düşünenleri, hayatı yaşayanları kabul, kul olarak kabul etmiyor. Hem geçmişteki ümmetler için bu böyledir, hem de kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar için bu böyledir. Allah kendisini dinlemeyenler için onlar ayetlerimizi yalan sayıyorlar, ciddiye almıyorlar. Yani beni ciddiye almıyor diyor Allah. Biz istediğimiz kadar bilgi sahibi olalım, birkaç tane üniversite bitirilmiş olalım, yüzlerce, binlerce kitap okumuş olalım, Allah kabul etmiyor. Onlara sadece cahil diyor. Bir kur ki Rabbini dinlemedi, ne demek istediğini anlamadıysa, onun Allah'ı tanıması mümkün değildir çünkü biriyle ne kadar çok konuşur, biri bizimle ne kadar çok konuşursa, o kadar onu tanırız, o kadar onu anlarız. Dolayısıyla o bize o kadar yakın olur. Sevilmeye layıksa, o kadar sevilmeye layık olur. Eğer tehlikeli biri ise, oradan da uzak dururuz. Allah Kitabını göndermekle vahyini yapmakla en büyük lütufta bulunmuştur. Öyle söylüyor zaten. Kim ayetlerimizden yüz çevirirse, o şerefine yüz çevirmiş dedi. Benden yüz çevirmiş, dolayısıyla kendi şerefine yüz çevirmiş dedi. Ona bir nur indirmişiz, karanlıkta görsün diye, her şeyi anlasın diye, o bundan yüz çevirdiyse, karanlıkta kalmıştır dedi. Eğer onun vahyini anlamadıksa, kendi kendimize bir şeyler anlamaya çalışırız. Ya da birbirlerimizden öğrenmeye çalışırız. Bazı kitaplardan öğrenmeye çalışırız ki, Allah ona zam diyor. Öyle zannettiler. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatul kitabi ve Kur'anin mübin. Bunlar kitabın açıklayan ayetleridir. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Kafir olan kimseler diyecekler ki kıyamet günü keşke ben de Müslüman olsaydım diye temenni edecek. Onlar kendi kendilerini dünyayla Dünya hayatıyla oyalarlar. Bırak onlar, yesinler, içsinler, zevke dağsınlar. İleride bilecekler. Onları niçin yarattığımızı, ne yapmaları gerektiğini ileride anlayacaklar. Hiç kimse kendi ecelinin önüne geçemez. Onu ne geciktirebilir ne de öne alabilir. Muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan biziz. Pişman olmamak için hayatı yaşarken Allah'ın emrettiği gibi yaşamak lazım. Yoksa öldükten sonra keşke demenin hiçbir manası kalmaz. Allah bize keşke dedirttiği kullarından eylemesin. Amin. Kıyamet günü kaybettiğinden dolayı keşke ben de Müslüman olsaydım, Allah'a teslim olsaydım diyenlerden eylemesin. Amin. Bugünden Allah'a teslim olanlardan eylesin. Amin. Ben Rabbime teslim oldum diyen kullarından eylesin. Allah'ın Kur'an'ı indirdiğini bununla beraber onu Allah'ın koruduğuna iman edenlerden eylesin Amin. ondan şüphe duyanlardan vesvese üretenlerden eylemesin and ki Allah yolunda kim öne geçmek istiyor kim çabasını gayretini sarf edip önde olmak istiyor onları biz biliyoruz bununla beraber kim geride kalmak istiyor Allah yolunda hizmet edip yarışmak istemeyip geride kalmak istiyor. Onları da biliyoruz. Muhakkak ki Rabbim o gün hepsinin huzurunda toplayacak. Allah hakim ve alim olandır. Her şeyi bilen, her şeyi hikmetle yapandır. Dünyanın kendisine Süslü görüldüğü kimseler şeytanın tuzağına düşmüştür. O süse kapılmayanlar ancak Allah'ın ihlaslı kullarıdır. Dost doğru yolda olanlar da Allah'ın o ihlaslı kullarıdır. Dünyanın zevkine, süsüne kapılmayanlardır. Allah şeytana buyuruyor senin benim kullarım üzerinde hiçbir etkin yetkin yoktur ancak o haddini aşanlar bizi ciddiye almayanlar ayetlerimizi ciddiye almayanlar sana tabi olurlar senin peşinden gelirler evet, and olsun ki sana uyanları hepinizi beraber cehenneme dolduracağım buyurdu cehennemin 7 kapısı vardır buyuruyor her bir kapıya ayrılmış topluluklar vardır. Kavimler, cemaatler vardır. Her birinin yaptığı işe göredir o kapılar. Allah'a karşı tahva sahibi olanlar ise onlara da cennet vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Orada selamet ve emniyet içindedirler. O cennetliklerin göğüslerindeki ki sıkıntıyı söküp atarız. Onlar cennete girdiklerinde kardeş olarak cennete girerler. Onlara ne bir yorgunluk dokunur. Onlar orada ebedi kalırlar. Onlar oradan çıkarılmazlar buyurdu. Bununla beraber kullarıma haber ver ki ben gıfır ve rahimim. Eğer şimdiye kadar yanlış yapmışlarsa tövbe etsinler, mağfiret dinlesinler. Rabbinin gıfır ve rahim olduğunu unutmasınlar. Rabbinin rahmetinin içine girsinler. Eğer başkalarına karşı gönlümüzde bir kin varsa, bir nefret, bir haset varsa, bunun için Rabbimizden af diliyor, maksir diliyoruz. Yükşümüzdeki çini, sıkıntıyı, gilli gider ya Rabbi. Amin. Bizi cennet ehrinden eyle ya Rabbi. Amin. Dünyadayken gönlü cennet olanlardan eyle ya Rabbi. Vade cenneti ikram eyle ya Rabbi. Amin. Şeytana uyanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Şeytanlarla beraber eyleme ya Rabbi. Amin. Şeytanın verdiği vesvese'ye kapranlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Şeytanın peşinden gidenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Şeytana kardeş olanlardan eyleme ya Rabbi. Ant ki sana Kur'an'ı bir de tekrar tekrar okunan yedi ayetlik Fatihayı verdik. Kur'an-ı Azim'i i bir de Fatiha'yı ayrıca verdik. Çünkü Fatiha, Kur'an'ın özü, özetidir. Sana düşen Rabbinin vahkine uymaktır. O, dünya hayatından faydalandırdığımız kimselerin elindekilerine bakma. Onların malları, evlatları, zevceleri var diye Onların elindekine göz dikme. Onlar müminlerle alay edebilir. ahireti isteyenlerle alay edebilirler. Sen onlar hakkında mahzun olma. Sen müminler için şefkat kanadını gel. Onlarla beraber ol. Allah bizi müminlere şefkat kanadını gelenlerden eylesin. Amin. Müminlerle beraber olanlardan eylesin. Allah'ın dünya hayatından, dünyanın süsünden, zinetinden istifade ettirdiği kimselerin elindekine göz dikenlerden eylemesin. Amin. Onlara bakıp, sanki onlar nimet içindeymiş, kazanmış gibi görenlerden eyleme. Amin. Allah bizi hakikati görenlerden eylesin. Amin. Ahiretini, ebedi hayatı, Allah'ın rızasını isteyenlerden eylesin. Amin. Allah bizi kendinden başka tarafa döndermesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah halakas semavati vel erd Hamd, gökleri ve yerleri yaratan Allah'a maksustur, Allah'a aittir ve ja'ales ve nur O karanlıkları ve aydınlıkları yaratandır. dır. Summe'llezine keferu bi rabbihim ya'dilu. Bu anlamayanlar, karanlıkta kalanlar başka şeyleri rableriyle denk tutarlar yani Allah ile beraber, Rableri ile beraber Rabler edinirler. Rab terbiye eden demektir. Aynı zamanda mürebbi terbiye eden demektir. Eğer Allah'ın terbiyesi değil de başkalarının terbiyesini kabul ettiysek Rabbimizle beraber rab edilmiş oluyoruz. Allah bizi neyle terbiye eder? Kur'an ile terbiye ediyor. Vahide terbiye ediyor. Şöyle yapman lazım, şöyle düşünmen lazım, şöyle yapmaman lazım. Evet, ile terbiye ediyor. Örnek olarak da önümüze Peygamberini koymuş, bunu gibi olmanı istiyorum, deyip terbiye eder. Ama Allah'ın terbiyesini kabul etmeyenler, Allah onlar için kafir dedi. Resulullah aleyhisselam kendisine örnek almadıysa, Allah'ın Terbiyesinden geçmiş Resulullah Efendimiz'i. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etmiş. Allah'ın terbiyesini kabul edenler Resulullah Efendimiz'i örnek alanlardır. Eğer onu örnek almadıysa, Allah'ın terbiyesini beğenmediyse, bunun için çaba gayreti sarf etmediyse Rabbi ile beraber Rab edilmiş demektir. Allah onlara kafir dedi. Allah bizi terbiyesini kabul edenlerden eylesin. Amin. Allah'tan başka Rabler edinmeyenlerden eylesin. Amin. Resulullah Efendimiz'i kendisine örnek, önder, rehber olarak kabul edenlerden eylesin. Amin. Resulüne tabi olanlardan eylesin. Amin. De ki, göklerde olan şeyler, yerde olan şeyler kimindir? Kulillah. De ki Allah'ındır. O Allah rahmeti zatına yazdı. Kendisinde şüphe olmayan o kıyamet gününde Allah mutlaka sizi huzurunda toplayacaktır. O iman etmeyenler kendi nefislerine, kendi kendilerine yazık edenlerdir. Göktekilerin, yerdekilerin Allah'a ait, olmadığına iman etmeyenler, olduğuna ait iman etmeyenler, kendi kendilerine yazık edenlerdir. Eğer gökteki, yerdeki, Allah'ın bize emanet olarak, imtihan olarak verdiği şeyleri kendimize ait zannetiysek, Allah'a ait olduğunu kabul edemediysek, Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Allah rahmeti izlatına yazdı, buyurdu. Amin. Eğer biz Rabbimizi rahman ve rahim olarak kabul edemediysek, bundan şüpheye düştüysek, şeytanın bize verdiği ve sözeye kapıldıysak, Rabbimiz bize rahmet etmez, etmiyor gibi bir fikre, düşünceye kapıldıysak Rabbimizden af diliyor, mahfret diliyoruz. De ki, şahitlik yönünden hangisi daha büyüktür? Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna Resul'ünün Allah'ın Resulü olduğuna şahittir. Bütün insanlar, bütün varlık, bütün cinler hepsi bunun böyle olmadığını söylese Allah'ın şahadeti karşısında bir mana ifade eder mi? Etmez. De ki onlara, Allah bu Kur'an'ı bana vahyetti, onunla hem sizi uyarayım, Allah'ın bana vahyettiklerini size haber vereyim, bir de ulaşabildiğim herkese bunu ulaştırıp, bu Kur'an ile onları uyarayım diye Allah bu Kur'an'ı indirdi. Eğer siz, Allah ile beraber başka bir ilah edilirseniz, ben buna şahitlik etmem. Çünkü Allah, bir tek ilah olan Allah'tır. Muhakkak ki ben sizin Allah'a şirk koştuklarınızdan beriyim de. Allah'tan başka mülkün sahibi yoktur. Kuvvet, kudret sahibi yoktur. Mülk O'nundur. Biz de O'nun kullarıyız, O'na aitiz. Rabbimiz bize her neyi vahyettiyse, işittik ve itaat ettik diyoruz. Herhangi bir şekilde hiç kimseye, hiçbir şeye güç, kuvvet vermiyoruz. Rabbimiz buna şahit olsun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, Yahudi olsun, Hristiyanlar olsun, diğerleri olsun, Peygamberleri oğullarını tanır gibi tanırlar. Onlar kendi nefislerine, kendilerine yazık edenlerdir. Onlar iman etmezler. Daha önce de kendi peygamberlerine iman etmemişlerdi, etserlerdi. Bu peygambere de iman ederlerdi. Allah'a karşı yalan söyleyen, Allah'a iftira atandan daha zalim kim vardır? Ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Zalimler asla kurtuluşa, felaha eremezler. O gün, kıyamet günü hepsini huzurumuzda toplayacağız. Kıyamet günü onlara evet, diyeceğiz ki, nerede o Allah'a ortak koştuklarınız, Allah'ın kelamını değil de kendilerini dinlediğiniz o ilahlarınız, onlar da diyecekler ki gayemiz onlara tapmak değil onlara abd olmak değildi. Gayemiz Allah demekti. Biz müşriklerden değildik diyecekler. Yani biz onlardan dinimizi öğrendik. Gayemiz Allah demekti. Biz onları ilah edinmedik. Onlara takmadık. Gayemiz Allah demekti buyurdu. Öyle söyleyecekler. Allah bak dedi kendi nefislerine karşı nasıl da yalan söylüyorlar. Allah'ı dinlemeyenlere Allah böyle söylüyor. Beni dinleyeceksin diyor. Allah buna razı olmaz. Bunu kabul etmez. Dilini başka yerden öğrenmeni asla Kabul etmez, buna müsaade etmez. Yaparsan ne olur? Onu bana şirk koştun, der. İstersen gayen, Allah demek olsun. Allah yalan dedi, yalan söylüyor. İşine öyle gelmiş, ondan. Ama Allah her zaman için bilmeyenleri istisna ediyor. Bilmeyenler müstesna dedi, anlamayanlar müstesna dedi. Ne zamana kadar? Anlayıncaya kadar. Allah onlara öğretinceye kadar. Allah demek maksadıyla eğer başka yerden dilimizi öğrenmeye çalıştıysak bundan dolayı Rabbimizden af ve mağfiret diliyoruz ki bu Rabbimizin gazab ettiği bir şeydir. Onun gazabından onun rahmetine sığınıyoruz. Böyle yapanları Ateşin karşısında durdukları vakit onları bir görse, diyecekler ki, keşke biz geri çevrilsek de, Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek, Rabbimizin ayetlerini yalan saymasak, yalanlamasak, keşke biz de müminlerden olsak, diyecekler. Allah'a, O'nun vahyine iman edenlerden olsak. Allah'ı ve O'nun vahyini sevenlerden olsak diyecekler. Allah hayır dedi. Onlar önceden gizlemiş oldukları şeyleri açık açıktı. Eğer onlar tekrar geri döndürülmüş olsalar bile, onlara bu imkanı versek bile onlar yaptıkları o kötülüğü yapmaya tekrar devam ederler. Muhakkak ki onlar yalancıdırlar. Allah onların gönlündekini biliyor. Şimdi de biliyorlar. Şimdi işlerine gelmediği için böyle yapıyorlar. İşine ne geliyorsa ben de falan taraftayım. Ben falan alimi söylediğini kabul ediyorum. Diyor. Geri döndersek bile aynı kötülüğü yapmaya devam ederler dedi. Yalan söylüyorlar dedi. Çünkü Allah her şeyi apaçık beyan etmiştir. Bir kuluna her şeyi öğretmeden onu mesul tutmaz, sorumlu tutmaz. Allah bizi kendi kendine yalan söyleyenlerden eylemesin. Kendi kendini kandıranlardan eylemesin. Allah'ın dininden başka din arayanlardan eğlenmesin. Allah'ın kitabından başka kitap arayanlardan eğlenmesin. Allah'ın resulünden başka kendine örnek önder rehber arayanlardan eğlenmesin. Allah'ın resulünden başka başkasına tabi olanlardan eğlenmesin. Allah onları dünya hayatıyla aldanmış olarak beyan etti. Onlar dünya hayatıyla aldandılar, kendini dünya hayatıyla aldattılar, ahiret yokmuş gibi. Onları Rablerinin huzurunda durdukları vakit onları bir görsen onların hallerini, onlara denir ki, nasıl bu hak değil miymiş diye buyrulur Allah sonra bu hak değil miymiş ''Benim rahyettiklerim, söylediklerim hak değil miymiş?'' diye sorar. Onlar da diyecekler ki, evet, yemin ederiz ki haktır. Allah da onlara, hakikati örtmeniz sebebiyle, yok saymanın sebebiyle, benim ayetlerimi yok saymanın sebebiyle, o zaman tadın azabı denir. Allah'ın huzuruna çıkacaklarını yalan sayanlar mutlaka ziyana uğramıştır. Onlara kıyamet, ölüm, ansızın geldiği zaman diyecekler ki yazıklar olsun bize. Dünyada yaptığımız bu yanlış şeylere hatalarımızdan dolayı bize yazıklar olsun diyecekler. Onlar kendi günahlarının yüklerini sırtlarında taşırlar. Yüklendikleri yük ne kötüdür. Bu yük günah yükü değil. Bu yük Allah'ın ayetlerine şirk, koşma yüküdür. Dünya hayatı hiçbir şey değildir. Ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Allah'tan, ahiretten bağımsız olunca sadece oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Elbette ki ahiret yürüdü mütakkiller içindir. Bu ahiret yürüdü mütakiler için daha hayırlıdır. Hala akıl ediremeyecek misiniz? Yaşık şu ki onlar seni yalanlamıyorlar. Onlar Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyorlar. Allah'ın ayetleri hükümsüz kalsın diye çabalara sarf ediyorlar. Yalan oldukları sende Allah'ın ayetleridir. Eğer farkına varmadan Allah'ın ayetleriyle mücadele ettiysek, hükümsüz kalsın diye, başka sözler, kelimeler Allah'ın dininin içine girsin diye mücadele etmişsek, eğer dünya hayatı bizi aldatmışsa, oyna ve eğlenceye dalmışsak, evveli hayatı unutmuşsak, bundan dolayı o ağır yükü, o kötü yükü yüklenmişsek, Rabimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Ölüm gelmeden önce af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Ölüm geldiğinde yazıklar olsun bize, dünya hayatı bizi aldattı diyenlerden eyleme bizi yarabbim. Biliyoruz ki o Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, onların sözleri seni mahzun ediyor ama sen mahzun olma. Çünkü onlar seni yalanlamıyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Daha önce gönderdiğimiz Resullerimizi de yalanlamışlardı. Onlara eziyetler yapılmıştı. Ama kendilerine zaferimiz geldiğinde ötekileri kaybettiler Resullerimizin karşısında. Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik olmaz. Mutlaka zafer Resullerim'dir. Davetime, ayetlerime ancak ayetlerini dinleyen kimseler icabet eder. Allah o ayetlerle ölmüş olanları diriltir manevi olarak ölmüş olanları ayetleriyle diriltir. Ve onlar onunla Rablerine dönerler. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı varlık yoktur ki, iki kanadıyla havada uçan hiçbir kuş türü yoktur ki, sizin gibi bir ümmet olmuş olmasın. Her biri sizin gibi bir ümmettir. Bir cemaattir. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Hepiniz Rabbinizin huzurunda toplanacaksınız. Ayetlerimizi yalan sayan kimseler karanlık içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Hem hakkı işitmiyor hem de hakkı söylemiyor. Allah dilediği kimseyi onunla hidayete erdirir dilediği kimseyi de onunla deralette bırakır. Eğer ayetlerimizi dinlerse onunla hidayete erer. Yok. Yüz çevirirse, yalan sayarsa onunla deralete kalmış olur. Kim dilerse Allah onu sirat-i müstakim üzerinde bulundurur. Biz Resullerimizi uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik ayetlerimizi okusun, uyarsın ve müjdelesin diye gönderdik. Kim ayetlerimize iman eder, halini düzeltirse, kendini ıslah ederse, işte onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar. O kimseler ki ayetlerimizi yalanladılar. İşte azap onlar içindir. Onlar fasık olduklarından dolayı azabı hak ederler. De ki, size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben da bilmem, ben meleğimde demiyorum. Ben ancak Allah'ın bana vahyettiğine tabi olurum. Evet, Peki hiç görenle kör bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Allah'ın ayetlerini dinleyenler, anlayanlar Allah'ın vahyiyle görenlerdir. Gerisi kör dedi Allah. Allah bizi kör olanlardan eylemesin. Amin. Vahyinin nuruyla görenlerden eylesin. Amin. Sen Rabbinin huzurunda haş olunacak olanları bununla uyar. Çünkü Allah'tan başka o gün ne bir şefaci ne de bir dost vardır. Ancak müttakfî olanlar kurtuluşa erer. Rabbine dua eden kimseleri yanından kovma. Halleri ne olursa olsun. Rabbini isteyen, Rabbini davet edenleri yanından kovma. Sabahtan akşama onun cemalini isteyenleri yanından kovma. Onların hesabından senin üzerine bir vebal yoktur. Senin hesabından da onların üzerine bir vebal yoktur. Eğer sen onları kovarsan, o zaman zalimlerden olursun. Bize düşen, Allah'ın cemalini isteyenlerle beraber olmaktır. Onları sevmektir, onlarla beraber olmaktır. Bununla beraber onların hataları, kusurları, günahları, yanlışları da olabilir. Onların hesabı Allah'a aittir, bize değil. Bizim hesabımızda da yine Allah'a aittir, onlara ait değil. Allah bizi, Allah'ın cemalini isteyenlerle beraber eylesin. Amin. Sabahtan akşama Rabbine dua eden, Rabbini davet edenlerden eylesin. Amin. Onları Kuranlardan eylemesin. Amin. Onları beğenmeyenlerden eylemesin. Amin. Onların hatasına bakıp, onları hesaba çekenlerden eylemesin Amin. onlarla Allah arasına girenlerden eylemesin Amin. dışarıdan bakarlar diyecekler ki bunlar mı Allah'ın lütfuna layık bunlar mı Allah'ın cemalini istiyor lütfa layık olanlar bunlar mıdır diyecekler evet Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir onlar Allah'ın şükreden kullarıdır Rabbine teşekkür eden kullardır onlar. O Allah'ın cemalini sabah akşam, sabahtan akşama isteyen kullar senin yanına geldiklerinde de ki onlara selam sizin üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'tan size selam olsun. Rabbiniz zatına rahmeti yazdı. Sizi rahmetinin içine almıştır. Neden dolayı, eğer için, rahmetinin içine almasaydı, Rabbinizi isteyemezdiniz bu şekilde. Kim bilmediğinden dolayı bir yanlış, bir kötülük yaparsa, sonra hemen tövbe edip halini düzeltirse, muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Eğer böyle bir durum olduysa, yanlış yaptığınıysa, Bilmediğinizden dolayı bir günah, bir yanlış, bir kötülük yaptınızsa hemen tevbe edin. Rabbiniz gıfır ve rahimdir. Çünkü siz Rabbinizi seçmiştiniz. İşte biz ayetlerimizi böyle açıklarız. Öyle ki Allah'a ters düşen, Allah'a karşı cürüm işleyenler yolu anlasınlar. Onların yolu da belli olsun. Böyle olmayanlar de ki onlara ben Allah'tan başka herhangi bir şeye sizin kul olduklarınızda, abd olduklarınızda kulluk edilmekten men edildim. Ben sizin hevalarınıza uyumam. Siz kendi hevanıza, hevesinize uyuyorsunuz. Ben sizin hevalarınıza uyumam. Eğer ben sizin hevanıza uyarsam o zaman gerçekten deralette olmuş olurum. Hidayet yolunu kaybetmiş olurum deki ki, ben Rabbimden gelen apaçık bir hüccet üzereyim. Allah'ın ile hareket ediyor, Allah'ın vahyine uyarım. Ama siz onu yalanladınız. Eğer biz Allah'ın vahyinden başkalarının hevasına uyduysa, onların hevesine uyduysa, Allah'ın ayetlerini bırakıp başka ayetler edindiysek, başkalarının sözünü ayetmiş gibi zannettiysek, bundan dolayı Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Rabbimizin vahyi bize yeter. Gösterdiği hidayet yolu, sirat-ı müstakim bize yeterdir. O'nun yolundan, başka yollar aramaktan O'na sığınıyoruz. Amin. Allah, geceleyin uyduğunuzda geçici olarak ruhlarınızı alandır. Sabah uyandığınızda tekrar onu iade eder, sizi yeniden diriltir. Gündüz uyandığınızda çalışıp neler kazandığınızı bilendir. Ta ki size takdir edilen ömür tamamlansın. Sonra dönüşünüz onadır. Sonra size yapmış olduğunuz işleri haber verecektir. Kullarının üzerinde kahir olan, hüküm sahibi olan odur. Sizin üzerinize hafiz olan melekleri gönderir. Her yaptığınızı yazarlar. Nihayet birinin ecel vakti geldiğinde onlar asla vazifelerinde kusur yapmazlar. Onun ruhunu alırlar. Sonra o ruhlar Allah'a Allah'ın huzuruna Çıkarılır. Allah'a arz edilir. Hak olan Mevlalarına arz edilir. Dikkat edin. Hüküm yalnız Allah'ındır. Ona aittir. O hesabı seri olarak süratli olarak görendir. Herhangi bir yerde ayetlerimizde alay eden, ayetlerimizi ciddiye almayan bir şekilde konuşuluyorsa onlardan yüz çevirin, onlardan uzak durun. Ta ki onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlarla beraber oturmayın. Eğer şeytan bunu size unutturursa, hatırladığınızda hemen orayı terk edin. Onlarla beraber oturmayın. Eğer böyle yapmazsanız siz de onlar gibi olursunuz. Geçek şu ki onların öyle yapmış olmaları, onların hesabından size bir şey yoktur. Onlar da bu sayede sizin bu tavrınızdan dolayı yanlış yaptıklarını anlar. Belki bundan sakınırlar. Bu bir hatırlatmadır. Bırak onları, onlar daldıkları o oyun ve eğlenceye dalsınlar. Dinlerini oyun ve eğlence edinsinler. Onları bırak. Dünya hayatı onları aldatmış. Sen onları uyar ki onlar helake düşmesin. Belki tövbe ederler. Hiç kimse için Allah'tan başka ne bir veli ne de bir şefaatçi vardır. Kıyamet günü herkes her şeyi verip kendini kurtarmak ister ama hiçbir işe yaramaz. Ondan kabul edilmez. Onlar için elin bir azap vardır. Onların kazandıklarından dolayı Allah'ın ayetleri karşısında kör ve sağır olduklarından dolayı, yalan saydıklarından dolayı, köfretmiş olduklarından dolayı. Peki, hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah'ın hidayetinden başka hidayet yoktur. Allah'ın Kur'an'ından başka hidayet yolu yoktur. Biz, ademlerin Rabbine tam teslim olalım diye emrolun <Gülüyor> Namazı kılın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Huzurunda toplanacağınız zat O'dur. Allah'tır. Yükleri ve yeri hak ile yaratan O'dur. Her şeyin mutlaka bir hikmeti vardır. Hiçbir şey boş değildir. O gün Allah ol der, o da olur. Onun sözü halktır. Sura, öfeneceği gün, mülk tamamen ona aittir. Hiç kimsenin hiçbir şeyi olmadığını herkes görür. O görüleni de görülmeyeni de bilendir. O hikmet sahibidir. Her şeyden haberi olandır. İman edip de imanlarına zulmü karıştırmayan kimseleri var ya, işte onlar emir olmuşlardır. Onlar hidayete ermiş olanlardır. İman edin, imanlarına zulmü karıştırmayanlar. Eğer imanımıza zulmü karıştırdıysak, küfrü karıştırdıysak, nifakı karıştırdıysak, ayetlerine başka sözler karıştırdıysak, peygamberinle beraber kendimize başka örnekler de edindiysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah bu Kur'an ile kullarından dilediği kimseleri, dileyen kimseleri hidayette eriştirir. Kur'an'ı dinlediği halde, hidayeti bulduğu halde, eğer onlar da şirk koşsalar, onların da yaptıkları bütün amelleri boşa gider. Bunlar peygamber de olsa bu böyledir dedi. Bu Kur'an, alemler için bir zikir, bir nasihattır. Allah alemler için, insanlar için değilmedi, alemler için. Veya insanlar ve cinler ve melekler için diyebilirdi. Niye alemler için? Her şey bir alem. Bir atom da bir alem, bir galaksi de bir alem. Bir gezegen de bir alem. Görünün, görünmeyen alemler vardır. Onlar da birer alem. Yani Kur'an burada okunurken her şey onu dinliyor, her şey rabbini dinliyor. Onlara övgüt olsun diye Rablerini hamle tesbih ettiklerine göre bir de onlara zikir hatırlatma övgütmüş, nasihatmış. onlar Allah'ın hakkını hakkıyla takdir edemediler nasıl takdir edemediler? Allah'ı bilmedikleri için, tanımadıkları için Allah'ın el-esma-ül hüsnasını anlamayınca bilmeyince hakkını nasıl takdir etsin? kendine göre Allah şöyledir, Allah böyledir, Allah şöyle yapar, Allah böyle yapar, Allah'a göre şöyle güzeldir Allah'a böyle göre güzeldir der Hakkını takdir edemez. Ne zaman takdir edebilir? Ne kadar Allah'ın kitabını biliyor, Allah'ın isimlerini ne kadar biliyorsa, Rabbini ne kadar zikrediyor, Allah'ın o isimlerini üzerinde ne kadar gösteriyor, o isimler ondan ne kadar tecelli etmişse, hakkını o kadar takdir edebilir. Allah bizi hakkını takdir edenlerden eylesin. Amin. Esmasını, isimlerini, el esmaul hüsnayı bilenlerden eylesin. Amin. O esmaları üzerinde gösterenlerden eylesin. Allah'a iftira edin. Allah vahyetmediği halde bu Allah'ın vahyidir diyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini, bilmişsini de ben indiririm diyenden daha zalim kim vardır? Kendi sözünü Allah'ın ayetlerinin yanına koyup ona değil buna uyun diyenden daha zalim kim vardır? Bu zalimleri ölüm anında can çekişirken bir görsen Melekler onlara ruhlarını almak için ellerini uzattıklarında onların halini bir görsen. Melekler diyecekler ki onlara çıkarın canlarınızı, ruhunuzu teslim edin dedikleri zaman. Bugün sizin için alçaklık azabı vardır denilecek. Alçaklık azabıyla yazarlarla yazarsın denilir. Niye alçaklık azabı? Çünkü en büyük alçaklığı Rablerine karşı yapmışlardır. Kendi sözünü Allah'ın kelamı önüne koyup, din budur, doğruyu budur, böyle yapsan doğrudur demişlerdir. Allah'ın vahyine bakmadan. Evet. Onlara alçaklık azabı vardır. Allah'a karşı hakları olmadığı halde söylemiş olduklarından dolayı. Onlara denir ki, demek ki siz bizim ayetlerimize karşı büyüklük tasladınız öyle mi? Bu sizin büyüklük taslamanızdan dolayıdır, bu ceza. Büyüklük taslamış, benim sözüm daha doğrudur demiş. Gerçek şu ki, o gün ölen için tek başına ilk yarattığımız gibi huzurumuza getirilecekler. Hem de malını, mülkünüzü arkanızda bırakarak geleceksiniz. O gün şefaatçileriniz de olmayacak. Eğer başkalarının sözünü Allah'ın sözünün önüne koyduysak, eğer kendi sözümüzü Allah'ın sözünün önüne koyduysak, kendimizi bu şekilde Allah'a şirk koştuysak, Bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. İşte Rabbimiz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi yaratandır. Öyleyse sadece kulluğu O'na yapın. O her şeyin üzerinde vekildir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O latiftir, her şeyden haberdar olandır. Geçek şu ki Rabbinizden sizin için basiretler gelmiştir. Artık kim hakkı görmek isterse onunla görür. Allah'ın ayetleriyle hakkı görür. Kim de körlük ederse kendi aleyhinde körlük yapmıştır de ki onlara ister Rabbinizin vahyini alın, basiret sahibi olun, isterseniz yüz çevirin ben sizin üzerinizde bekçi değilim muhafız değilim de sen Rabbinden sana vahyolunan şeye tabi ol, ondan başka ilah yoktur müşriklerden de yüz çevir eğer Allah dilemiş olsaydı onlar müşrik olmazlardı. Onların gücü buna yetmez. Sen onların üzerinde muhafız değilsin. Onların üzerinde vekil de değilsin. Allah onlara tercih etme hakkı vermiştir. Bununla beraber başkalarının taptığı, avd olduğu şeylere sövmeyin. Çünkü onlar da bilmeden, cahilce Allah'a söverler. Bunu böyle yapmayın. Başkalarının putuna sövmeyin. Allah kulundan vazgeçmiyor. Ona bunu yaptırma diyor. Her ümmetin işi, ameli kendisine süslü görünür. Ama hepinizin dönüşü Allah'adır. Kim ne yapmışsa Allah ona yaptıklarını haber verecek. Peygamber'e düşman olanlar, Allah'ın vahyine düşman olanlar, ister cinlerden, ister insanlardan olsun, onlar şeytandırlar. Onlar birbirlerine yalnızlığı aldatışı sözler telkin ederler. Eğer Rabbim dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. Ahirete inanmayan kimseler kalpleri onlara meyleder. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Onlar böyle yapmakla evediyen evet, kaybedecek olanlardan olurlar. De onlara ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Allah hükmünü vermişken her şeyi apaçık beyan etmişken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Doğruyu başka yerde mi arayayım? Allah size genişçe açıkladığı kitabını indirmişken hem de kendilerine kitap verdiğimiz kimseler bilirler ki bu Kur'an Allah'tan inmiş haktır. Sakın şüphe edenlerden olmayın. Eğer sen yeryüzündekilerin çoğuna tabi olursan, muhakkak ki seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Onların söyledikleri de yalandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayeti bulmuş olanı da en iyi bilendir. Hapini aşanlar Allah'ın yolundan saptırmaya çalışırlar. Ama Allah her şeyi beyan edip hidayeti, doğru yolu, sırat-ı gösterendir. gösterenler. Hevanıza uymayın. heveslerinizde uymayın. Şeytanın peşinden gitmeyin. Üzerinde Allah'ın ismi anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. Günahın zahiri ve batıni olanlarını bırakın. Muhakkak ki şeytanlar kendi dostlarına vahyederler. Niye vahyederler? Sizinle mücadele etmeleri için. Eğer onlara itaat ederseniz, Muhakkak ki siz müşriklerden olursunuz. Hiç karanlıklarla aydınlık içinde olan biri olur mu? Ama kafirlere yaptıkları işler süslü göründü. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de delalette bırakmak isterse, kim delalette kalmayı dilerse, onun da göğsüne darlık verir. Sanki nefesi sıkışır, göğe çıkacakmış zannedersin. Böylece Allah iman etmeyen kimselerin üzerine nurdarlık bırakır. Rabbinin doğru yolu olan budur. Gerçek şu ki, ayetlerimizi düşünen bir kavim için, zihreden bir kavim için açıkladık. Rablerinin ayetlerini dinleyenler için selamet yurdu vardır. Rablerinin katında. Allah onların dostudur. Neden dolayı? Yaptıkları hayırlı amellerden dolayı. Allah o gün hepsini bir araya toplayacak ve buyacak ki Ey cin topluluğu! Muhakkak ki siz insanlara çok şeyler yaptınız. İnsanlardan olan dostları derler ki Evet Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık. Ecelimiz gelinceye kadar böyle yaptık. Şimdi varacağımız yer ateştir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Allah'ın diledikleri hariç müstesna muhakkak ki Rabbin her şeyi bilen hikmet sahibidir. Zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Onları birbirine dost yaparız. Zülümlerinden dolayı kimin zulmü kine benziyorsa o onun dostudur o gün onlara buyuracağız ki, ey cin ve insan toflallığı, işinizden size Resullerimiz gelmedi mi? Benim ayetlerimi size okumadılar mı? Size bugünün gelip çatacağını, Allah'ın huzuruna toplanıp hesap vereceğinizi haber vermediler mi? Onlar da diyecekler ki, evet, kendi aleyhimize şahitlik ederiz ki, Geldiler, bugünü bize haber verdiler. Gerçek şu ki dünya hayatı onları aldattı. O gün onlar kafir olduklarına dair kendi aleplerine şahitlik ederler. Allah bizi kendi aleplerine şahitlik yapanlardan eylemesin. Amin. Resullerini ayetlerini dinleyenlerden eylesin. Amin. Allah bizi şeytana dost olanlardan eylemesin. Allah'ın vahyini dinler gibi şeytanın vahyini dinleyenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi dost olduğu, veli olduğu kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.